amma ba'd fa in ahsan al hadisi kalamullah wa khayr al hadi hadi Muhammedin, sallallahu aleyhi wa sallam wa al umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalal wa kull dalalatin fi belki de hepinizin bildiği üzere mübarek bir aya girdik şaban ayı öyle bir ay ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de dediği üzere, insanların çoğunun faziletinin farkına varamadığı, yani gaflette olduğu bir ay. Çünkü öncesinde ne geliyor? Recep geliyor. Ardından da ne geliyor? Ramazan ayı geliyor. Arada sıkışmış bir ay, Şaban ayı. Recep ayı Allah'ın haram kıldığı aylardan bir ay. Ramazan ayı da Kur'an-ı Kerim'in indirildiği içinde bin geceden daha hayırlı gecenin olduğu mübarek bir ay. Bu iki ay arasında sıkışmış, insanların gafil olduğu, insanların kıymetini ve değerini pek bilmediği bir ay. İmam Nesai sünnelinde rivayet ediyor. Usame İbn Zeyd radıyallahu anh diyor ki, Kale kultu ya Resulallah lem arake tesumu şahran mineşşuhuri ma tesumu min şaban." diyor ki aylar arasında Şaban ayındaki kadar oruç tuttuğunu görmedim yani sahabe dahi az sonra ilim ehlinden de nakledeceğiz ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şaban ayında Şaban ayı geldiğinde e, oruç konusunda aleyhissalatu vesselamın daha gayretli olduğunu daha hırslı olduğunu görüyor ve bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sormadan edemiyorlar. Diyor ki yani diğer aylarda tutmadığın kadar oruç tuttuğunu görüyorum ey Allah'ın Resulü. Hadisine saide geçiyor. Sahibi hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam bu sorunun üzerine diyor ki ذَٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفِلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانُ Bu ay öyle bir aydır ki Recep ve Ramazan ayına sıkışmış ikisinin arasında bir aydır. İnsanların çoğu bu aydan nedir? Gafildir. İnsanların çoğu bu aydan gafildir. Yani faziletini Değerini kıymetini ne yapmaz bilmez. Şimdi gerçekten öyle az önce bir yerdeydik. Soruyor bize adam hocam diyor Ramazan'a ne kadar kaldı? İşte bir ay falan kaldı o daha varmış. Devam edelim uykuya tarzında bir tavırlar var insanlarda. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna işaret ediyor. Diyor ki Şaban ayı insanların çoğunun gafil olduğu aydır. Belki de burada aramızda evet, Şaban ayına girdiğimizi bilmeyen bile kardeşlerimiz olabilir. Allah Allah Şaban'a da mı girdik diyen vardır belki de değil mi? Veya bizi dinleyen kardeşlerimiz arasında. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün bir göstergesi. Ve ardından bu ayın diğer bir faziletine değiniyor aynı hadiste. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Ve huve şehrun Turfa fihil a'malu ila rabbil alemin Ve bu ay öyle bir aydır ki ameller allah Teala'ya bu ayda ne yapılır? Yükseltilir. Arz edilir. allah Teala'ya çıkartılır. Ameller. Fahubb an yurfa ameli ve ana diyor ki Aleyhissalatu vesselam ben bu ayda oruçluyken amelimin Allah'a yükseltilmesini çıkarılmasını istiyorum. Yani Allah Teala ya amelleriniz arz olunurken diyor ki Aleyhissalatu vesselam ben oruçlu olarak oruçlu halimle arz edilmesini istiyorum. Demek ki bu ay böyle bir ay, böyle faziletli bir ay, Şaban ayı, Şaban diye isimlenmesiyle alakalı dilim ehli Fayda babından zikretmiş. Bu ayda e, Arap kabileleri su aramak için vadilere inermiş, ovalara inermiş. Ondan dolayı teşak'ub deniyor buna. Böyle yayılırlarmış. O sebeple bu aya da şa'ban denmiş. Evet kardeşlerim. İnsanların gaflet içinde olduğu, insanların farkında olmadığı dönemlerde zamanlarda ibadetin önemi değeri bir daha bir kat daha atmakta Yani mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizlerden birisi çarşıya, sizlerden birisi pazara girdiği zaman ki çarşı ve pazar biliyorsunuz gafletin insanın Allah'ı unuttuğunun, ahireti unuttuğunun, haram işlemenin, günah işlemenin ne kadar tehlikeli olduğu meselesini unuttuğunun yaygın olduğu yerler, değil mi? Gafletin olduğu yerler. Yani evinde eee mahallesinde çok yalan söylemeye alışık olmayan bir insan çarşı ticari bir muameleye girdiğin zaman bakıyorsun ki hiç ondan beklenmeyecek tavırlara girebiliyor. Mallı satmak için yemin ediyor. Bakıyorsun böyle yalan söylüyor. Tanıdığınız, bildiğiniz insanlardan bile bunu yapabiliyor. Hasıl olabiliyor. Niye? Çünkü gaflet yerleri. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kim diyor çarşıya girdiğinde pazara girdiğinde La ilahe illallah vuhdehu la şerikele lehu'l mulku ve lehu'l hamd ihyi ve yumit ve hu hayy yani. la yamut biyedihil hayr ve hu ala kulli kadir kim diyor çarşıya girdi zaman bu duayı okursa Aleykümselam ona diyor bir milyon tane hasene yazılır ondan da 1 milyon tane alf el diyor reseulullah sallallahu aleyhi 1 milyon tane de ondan ne silinir günah silinir demek ki Gaflet anında, insanların gaflet içinde bulunduğu zamanlarda, mekanlarda ibadetin önemi, ibadetin değeri bir o kadar daha ne yapıyor? Artıyor. Yani çarşıya giriyorsunuz, bir zikir söylüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu üzere ne diyorsunuz? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, mulku ve hamd, yuhi ve yumid, ve huve hayyun, la yemud, biyedihil hayr, <gülüyor> ve huve ala kulli şeyin kadir. Bir milyon tane günah silinir. Bir milyon tane de sevap, hasene yazılır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Başka bir hadis. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, hadis sahih-i müslimde. El-ibâdetu fil-herj. Kargaşa zamanında, fitne zamanında ibadet. Ke hicratin ileyye. Bana yapılmış bir hicret gibidir diyor. Yani insanların gaflet olduğu, gaflet içinde yaşadığı, fitnenin olduğu dönemde. ibadet edebilmek o kadar büyük bir şey ki... Karşılığı ne arkadaşlar? Hicret. Hicret sevabı. İşte Şaban ayı da böyle bir ay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere beyan ettiği üzere bu ay sahabeler fark edince aleyhissalatü vesselamın diğer aylara nazaran daha fazla oruç tuttuğunu fark edince diyorlar ki ey Allah'ın Resulü biz seni bu ayda diğer aylarda hiç olmadığı kadar fazla oruç tutarken görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bu ay insanların gaflet içinde yaşadığı aydır. Bu ay insanların gaflet içinde yaşadığı aydır. O halde bizler ne yapacağız arkadaşlar? Ee, i̇nsanların gaflet içinde yaşadığı bu ayı değerlendireceğiz. Bakın bugün Şaban'ın üçüncü günü bitti. Yani yarın perşembe dördüne giriyoruz. Kimi kardeşlerden şöyle duyar gibiyim. Tamam Şaban girdi artık pazartesi, perşembe tutalım. Hayır. Pazartesi, perşembeden daha fazla oruç tutulması gerekiyor. İlim ehli diyor ki Şaban ayının orucu, Şaban ayının orucu Ramazan ayına bir hazırlıktır. Aynı öğlen namazının farzından önce kılınan sünnet namazlar gibi, sünnet namazı gibidir. Bu manada bir hazırlık. Aynı şekilde diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sene içinde sene içinde eğer çeşitli nedenlerden dolayı seferden, yolculuktan, savaştan dolayı tutamadığı oruçları telafi ettiği aydır diyorlar. Yani aleyhisselatü vesselam artık Ramazan geliyor. Ramazan yaklaşıyor ve ay çok faziletli bir ay. İnsanların çoğunun gaflet olduğu bir ay. Geriye de baktığı zaman savaştandır, hastalıktandır, değil mi? Seyahatten ve seferdendir. Nedeniyle tutmadığı oruçları telafi etti ay diyelim. Bugün de birçok kardeşimiz için aslında Şaban ayı son bir fırsat. Hani bugün birçok firmada, birçok e, alışveriş mekanlarında, değil mi? İşte indirimler oluyor, fırsatlar oluyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ondan sonra en son fırsat. Yakaladınız, yakaladınız. Ondan sonra gittiği zaman Bir bakıyorsunuz ki ya diyorsunuz Allah Allah. Raflar değişmiş, ürünler değişmiş. Ya bu ürün bu kadar değildi. Diyorsunuz, diyorsunuz ya dün böyleydi. Yok. Sizler de arkadaşlar eğer Geçen sene Ramazan'dan itibaren Ben biliyorum, bazı kardeşlerimiz bu konuda çok gevşekler. Bu gafletten kaynaklanıyor. Şavvala gelmiş. Şevval ayında 6 ay altı gün oruç tutmaktan mahrum olmuş. Mahrum bırakılmış adam. Allah onu mahrum bırakmış. Otursun ağlasın. Neden mahrum kaldım diye şöyle bir düşünsün. Hangi gün günah işledim ki Allah Teala bu günahımın sebebiyle beni bu amelden mahrum etti diğer insanlar bunu yaparken diye kendini şöyle bir kınasın. Yakasından tutsun kendini. Şevval ayında 6 gün tutmamış. Zilhicce ayında 9 gün tutmamış. 9 gün geçmiş, yok. Hayat gülmekle, oynamakla, e, şakayla geçmiş, eve gitmiş gelmiş. 9 gün geçmiş, hiçbir oruç yok. Muharrem ayı gelmiş, Muharrem ayında 9-10 tutmamış. Bu arada arala, aralarda pazartesi, perşembe hiç tutmamış. Ayın azından, hicri ayın en azından, her hici ayın en azından 3 gününü dahi oruç tutmamış bir adam için aslında Şaban ayı son bir terahi ayı. Hayırda yarışma adına, kendini kendine çeki düzen verme adına Şaban ayı Allah'ın izniyle Ramazan'dan önce sezon kapanıyor arkadaşlar artık. Ameller Allah'a çıkacak. Allah Resulü Aleyhisselam diyor. Allah Teala serecek. Ne yapmak zorundasın? Ne yapmalısın? Allah Resulü Aleyhisselam'ın istediği, arzuladığı şeyi sen de arzulamalısın. O da ne? Amellerin Allah Teala'ya yükselirken, çıkartılırken oruçlu olma arzusu. diyor ki ilim ehli amellerin Allah Teala'ya yükselmesi şu üç şekilde olur. Birincisi her gün sabah ve ikindi namazlarında ameller yükselir. Günlük yükseliş. Her gün arkadaşlar sabah ve akşam vardiyesi diyelim var biz. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki taaqamuna fikum melaiketu'l melaiketu'n billeyli ve melaiketu'n binnehar. <gülüyor> Sizlere diyor melekler nöbetleşerek gündüz ve gece gelirler. Ve eştemi'une fî salatil fecri ve salatil asr. Ve bu melekler sabah vardiyasının melekleri ve akşam vardiyasının melekleri diyor sabah ve ikindi namazlarında ne yaparlar? Toplanırlar, bir araya gelirler. Ondan sonra gece diyor sizinle kalanlar yani ikindi namazında gelip o geceyi sizinle geçirenler ne yaparlar? Yükselirler. Sabah namazında var diye teslim ediyor tabiri caizse. Yükseliyorlar yukarı doğru. Ondan sonra allah Teala diyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her şeyi bilmesine rağmen onlara sorar. Kullarımı nasıl buldunuz? Nasıl terk ettiniz? Nasıl haldelerdi? Diyor ki Onlar da onları diyor namaz kılarken bu bıraktık namaz kılıyorlardı. Geldiğimizde de onları namaz kılarken bulduk. Diyecekler. Demek ki her gün sabah ve ikindi namazında ameller allah Teala'ya yükseliyor. İkincisi haftalık her hafta hangi gün perşembe günü Allah Teala ameller ne yapıyor yükseliyor rivayet diyor ki Ahmet rivayet ediyor Hasan bir hadis Ebu Hurayra radıyallahu anh diyor ki kale semiitu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eykul sellem kal in a'mal bani adam tu'radu kullu khamisin leylat el cum'a fe la yuqbal amalu rahim Beni ademin insan oğlunun amelleri her perşembe gecesi ne var? Allahu Teala'ya diyor yükselir. Akrabalık bağını koparanın diyor ameli kabul olmaz. Demek ki haftalık olarak da amellerin yükseldiği gün perşembe. Üçüncüsü perşembe gecesi. Üçüncüsü arkadaşlar yani perşembeyi cumaya bağlayan gece. Üçüncüsü ise az önce hadiste de duyduğunuz üzere yıllık. Her sene Şaban ayında ameller ne bulmakta, allah Teala'ya yükseltilmekte. Evet. Dedik ki de söylediğimiz üzere Şaban ayı e, bizler için çok önemli bir ay. İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki e, Şaban ayında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu denli oruca önem vermesinin diyor şu üç sebebi var. Birincisi diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve her aydan üç gün oruç tutmayı ne yapardı? Teşvik ederdi. Her ay hicri olarak Müslüman'ın böyle bir ajandası, böyle bir takvimi olması lazım, programı olması lazım, cetveli olması lazım. Bir ay, o aydan üç gün oruç tutmadan geçiyorsa o Müslüman'ın üzerinden, o Müslüman, o kimse şöyle bir düşünmesi lazım. Diyor ki İbnül Kayyım, Aleyhisselatü Vesselam her aydan üç gün orucu tutar ve tavsiye ederdi. O da ki diyor bazı aylarda meşgul olduğu için, az önce söyledik yolculuk, sefer, cihat, savaş, hastalık değil mi? Bunlardan dolayı meşgul olduysa tutamadıysa Şaban'da ne yapıyordu bunu? Telafi ediyor diyor. İkincisi İbn-i diyor ki Şaban ayını Ramazan ayına bir hazırlık olarak ve Ramazan ayını tazim, yüceltme olarak Ramazan ayına bir giriş. Yani farkında olmadan Aa, Ramazan gelmiş değil. Şaban'a gelmiş. Şaban ayının ağırlığı heybeti üzerine çökmüş. Oruçla, Kur'an'la ne yapıyor? Hazırlık yapıyor. Seleften birçok rivayet var. Ee, diyorlar ki ee, şey, Şaban ayı girdiğinde her şeyi bırakırlardı. Kur'an okumaya başlarlardı. Ramazan'da zaten böyle. Mesela Amr ibn Kays hakkında bahsediliyor. Deniyor ki Şaban ayı girdiğinde dükkanını kapatırdı ve Kur'an okumaya kendini bırakırdı. Yani Selef Şaban ayını Ramazan ayına bir basamak olarak kullanılmış. Şimdi birçok arkadaşa bakıyorum. Ya hocam diyor Ramazan'da yine hatim yapamadık. 200 okuduk kaldık. Neden? Çünkü Ramazan'ın hazırlığını Şaban'dan yapmadı, yapmadı bu arkadaşımız. Şayet hazırlık Şaban'dan olsaydı oruç, gece namazı, Kur'an okumak o zaman Ramazan'da dolu geçerdi. Ama Ramazan bir oldu o Ramazan gelmiş dedi. Yarın hatime başlarım dedi. Öbür gün başlarım hatime dedi. Ramazan'ın 10'u olmuş. 10 sayfa okunmuş. Ramazan'ın sonu gelmiş. Hala 63. sayfada arkadaşımız. Bu kayıp arkadaşlar. Bu bir Müslüman için bir kayıp. Gerçekten bir kayıp. Evet Üçüncüsü ise İbn-i Kayyum diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amellerinin allah Teala'ya yükseldiği bu ayda kendi amelinin yükseldiği bu ayda aynı şekilde oruçlu olarak ne yapmak istedi? Allah-u Teala'ya amellerinin sunulmasını İstedi. Evet. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl oruç tutardı bu ayda? Evet. Ebu Selem'e e, den rivayet olunan bir hadiste Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor, tahdis ediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Şaban'dan sallallahu ve sellem. daha fazla Şaban'dan daha fazla oruç tuttu. Başka bir ay yoktu. Tabii Ramazan hariç. Lem yekunin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yesumu şahran eksara min şaban. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayından daha fazla tuttuğu bir oruç yoktu. Bu hadis Buhari'de arkadaşlar. Yine Fe innehu kâne yasûmu şa'bâne kullehu Ayşe radıyallahu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın tümünü tutardı. Tabi ilmehli bunu şerh etmiş. Diyor ki yani Araplar bir şeyin çoğuna tümü anlamı da verebiliyor. Bir şeyin çoğuna tümü de denebiliyor. Yani Bizler de ne yapabiliriz? Bu ayın tümüne yakınını oruçlu geçirebiliriz. Deminden söyledim. Pazartesi, perşembe kurtarmaz. Hayırı dileyen, yüksek makamları dileyen insanlar için. Evet. İkinci hadis. i̇mam Müslim'in rivayet hadis. bu hadis. Ayşe radıyallahu anh rivayet diyor ki Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasûmu hatta nekûl La yuftir ve yuftir hatta nekul la yasub. Ayşe diyor ki radıyallahu anhâ, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruca başladığında öyle peş peşe oruç ki, derdi ki herhalde artık oruçsuz bir günü geçmeyecek, iftar etmeyecek, hep oruç tutacak. Ve bazen diyor, orucu bir keserdi, derdik ki daha artık oruç tutmayacak. Ve mâ râytu sallallahu aleyhi ve sellem istekme le şehrin kat İlla Ramazan ve ma raiyetü fi şehrin ekser <Sessizlik> min sıyaman fi Şaban Bakın Ayşe Radıyallahu Anh burada Şaban ayındaki Aleyhisselam orucunu açıklıyor. Diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i tüm bir ayı tam olarak Ramazan dışında oruç tutarken görmedim. Devamla diyor ki Şaban ayında da Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğu başka bir ay da görmedim. Şaban ayından daha fazla tuttuğu başka bir ayda da görmedim. Bu rivayette İmam-ı Müslim'in sahihinde. Evet, demek ki bizlerin de önem vermesi gereken bir ay. Şaban ayı. Şaban ayının içinde insanlar tarafından işlenen, insanlar tarafından yapılan bazı bidatlar var. Bunlara da değinelim. Ve bazı uyarılar var oruçlarla alakalı. Onlara da değinerek Şaban Ayı ile ilgili uyarılarımızı bitirmiş olalım. Şimdi Şaban Ayı'nın 15. Ne kandili diyorlar ona Türkiye'de? Berat kandili. Berat kandili diyorlar değil mi? Evet. Şimdi bu gecenin faziletiyle alakalı rivayetler var. İlim bu rivayetlerin sıhhati konusunda ihtilaf etmiş. Şeyh Albani Rahimahullah mutakhir alimlerden. Bazı mutakaddim alimler bu gecenin fazileti ile alakalı olan e, rivayetlerin sayı olduğunu söylüyor. Şeyhülislam İbn Teymiyye Allah da bu konuyla ilgili gelen rivayetlerin Şaban'ın 15'inin faziletli bir gün olduğunu işaret ettiğini söylüyor. Yani hadisler sahih hadisler. Mesela diyor ki Aleyhisselatü vesselam e, Tabarani'nin Kebir ve Awsat'ta rivayet ettiği, Albani'nin sahih dediği hadiste "Yatli'u Allahu Azza ve Celle ala halkihi leylatan nusfi min Şaban." Allah Teala Şaban ayının 15. gününün gecesi kullarına ittila eder, kullarına bakar. Fe yagfiru li cemii halqihi illa limuşrikin ev müşahin. O gece müşrik ve müşahin. Nedir müşahin? Birisiyle arasında kavga olan, küslük olan, birisiyle arasında geçinmezlik olan, haset olan kimse. Bu ve müşrik olan hariç herkese affeder diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Bu hadisler. Evet. Diğer Beyhakim'in rivayetinde buna da Şekalbani sahih ediyor. Allah-u Teala yittali'ullahu ila ibadihi leyleten nısmin şaban Allah şaban, şaban ayının 15. gününün gecesinde kullarına bakar. Fe yakfiru lil müminin. Müminleri bağışlar. Ve yumhiru kafirin Kafirleri ise bağışlamaz, bırakır. Ve yada'u ahlel haqdi bi haqdihim hatta yada'uh. Hakit, haset olan insanlar hasetlerini bırakana dek onları da bırakır Allah, Üçüncü divayet, Allah Teala. Üçüncü rivayet Yanzil Rabbuna Tebareke ve Teala ila sema'i dunya Leyleten Nisf min Şaban. Allah Teala Şaban'ın 15. günün gecesinde yeryüzünün semasına iner. Feğfir li ehli'l-ard yeryüzünün insanlarını affeder, Müslümanları affeder. İlla müşrik, müşrik ve müşahin. Az önce söylemiş olduğumuz birisiyle kavgalı, birisiyle küs olan haric bu üç rivayet bize bu gecenin faziletli bir gece olduğunu gösteriyor. Ancak bu geceyle alakalı sünnette sabit olmayan, sahabenin amelinde sabit olmayan bazı yapılan bidatler var. Mesela bu gecede kılınan yüz rekatlık bir namaz var. Yani Şaban ayının 15'ine yakın bidat ehli tarikatçılar radyo kanallarına, televizyon kanallarına çıkarak insanları bu amelleri teşvik ediyorlar. Teşvik ettiği amellerden bir tanesi de bu gecede kılınması gerektiğini söyledikleri 100 rekatlık bir namaz. Her rekatta bir fatiha ve 10 defa ihlas okunmasının güzel olacağını söylüyorlar. Bu namaz arkadaşlar hicri olarak 448 yani 5. yüzyılda Beytül Makdis'te, Kudüs'te İbn Ebi Hamra denilen sesi güzel olan bir adam tarafından ilk defa ortaya çıkıyor. Yani ümmet o tarihe kadar o zamana kadar bu Şaban ayının 15'inde insanların bugün de Türkiye'de de kıldığı o namazdan haberdar değil. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ashabı ne e, tabi'in, ne teba'u tabi'in, ne dört hep imamı, bu ümmetin Buhari'leri, Müslimleri, Ebu Davud'lar, Tirmiz'leri böyle bir şeyden haberdar değil. Yani bu namazı kılan, bu işi azıcık bilen insanlar da bunu itiraf ediyorlar. Evet diyorlar. Yani Bu 5. yüzyılda hicri olarak ortaya çıkarılmış bir namazdır. Ee, diyorlar. İbnül Kayyım Rahimahullah diyor ki, وَهَذِهِ الصَّلَاتُ İslami فِي الْاِسْلَامِ بَعْدُ, بَعْدُ اَرْبَعْمِيَا Maalesef diyor bu namaz İslam'da Hicri 4. yüzyıldan sonra ortaya konulmuştur. Ve Beytil Makdis'den ilk defa diyor ortaya çıkmıştır. Demek ki arkadaşlar bu gecede insanların kılmaya çalıştığı bu namaz aslı olmayan bir namaz. Uydurma rivayetler getiriyorlar. İbnül Kayyim El Cevzi Mevzuat adlı uydurma kitabı var. Tabi yani cahil olunca insan e, sahi zayıftan ayırmayınca Hatibulel diyor Araplar. Gece odun toplayan adama benzer. Yani yakmak için odun toplamaya çıkan adam karanlıkta görmez, odun da toplar, başka bir şey de toplar. Yakma, sabah gün ardında bir bakar ki çuvalında, poşetinde yakacak odun da var. Odunun dışında başka çarşöp da toplamış. İşte bu tarikatçılar, ilimden uzak olanlar, hadis iliminden uzak olanlar hatıb bu Leyl diyorlar onlara. Gece odun toplayan. Bir şey duyuyorlar. Uydurma hadis mi, sahih hadis mi bilmeden onunla amel ediyorlar. Mesela bir eser rivayet ediyor, Diyor ki, ya Ali, Peygamberimiz güya diyor ki Ali'ye yeah, radıyallahu anh Ya Ali, men 100 eterak'atin fi leyletin nisf. Ey Ali, Kim? Şaban ayının 15'inde Şaban ayının 15'inde 100 rekat namaz kılarsa yakra fi kulli rak'atin bi fatihatil kitab Ve kul huvallahu ahad 10 marad Ve her rekatta bir defa Fatiha 10 defa da ihlas kul huvallahu ahad Okursa Ma min abdin yusalli Hadi salavat illa allahu azza ve celle Lehu kulli hacetin falabehatil Kelle ile Bu namazı kılan kulun diyor allah Teala bütün isteklerini Ne yapar? Yerine getirir İbn İbnü'l Cevzi diyor ki rahimehullah "Haza la İbnü'l Cevzi diyor ki "Haza hadisin la neşku ennehu mevdu'" "Hadis-i mevzuu". Ne demek mevzu? Uydurma olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Ama tarikatçılar, hurafeciler, bidat ehli ne yapıyor? Halkı, gariban halkı, zavallı insanları Radyolardan dinlerini öğrenmeye, takvim yaprakları arkalarından dinlerini öğrenmeye çalışan insanları bu tür uydurma rivayetlerle, bu tür duygusal şeylerle kandırmayı başarıyorlar. Birçoğunuzun belki de annesi, ninesi, amcası, teyzesi o gece kalkıp ne yapacak? Bu namazı kılmaya çalışacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Çevremize yani uzağa gitmeye gerek yok. Uzağa gitmemize gerek yok. Belki dediği gibi kardeşlerimiz için de daha önceden bu namazı kılan bile olmuş olmuştur yani. Evet. Şaban ile ilgili değinmemiz gereken son e, konumuz Şaban ayının 15'inden sonra oruç meselesi. Şunu da bilin arkadaşlar. Bakın bugün ayın 3'ü. Ayın 15'ine kadar oruç tuttunuz, tuttunuz. Ayın 15'inden sonra oruç da yok. Eğer tutmayanlar için. Bu kadar açık ve net. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Davut'un rivayeti İzen tasafa şaban felâ tesûmû اِذَنْ Şaban, شَعْبَانْ فَلَا تَصُومُ Şaban yarılandığında, Şaban'ın 15'i geldiğinde de artık oruç tutmayın. Tabi bunu diğer hadislerle birlikte anlıyoruz. Ee, Buhari ve Müslim'in rivayetinde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan önce bir gün ya da iki gün oruç tutmayın. Yani Ramazan'ı bir gün veya iki gün oruçla karşılamayın. Hadis Buhari ve Müslim'de. Ancak diyor bir kimse oruç tuta geliyorsa... Bu dersi dinlediniz. Maşallah. Yarın da perşembe. Cuma. Haftaya, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Dört gün. Böyle Şaban'ı doldurdunuz. Aleyhisselatü sizi kastediyor. Diyor ki Ramazan'dan bir ya da iki gün önce oruç tutmayın. Ancak Şaban'da tuta geldiyseniz tutmanızda bir beis var mı? Yok. Ama bir insan Şaban ayında oturmuş, yatmış, farkında bile değil. Radyoyu açıyor. Ben kendi kulağımla alıyordum. Böyle bu ülkede ...tefsir sahibi, tefsir yazmış insanlar... ...üniversitede hoca olan insanlar... ...insanlara Ramazan'dan önce öğütler verirken... ...radyoda program yaparken diyor ki... diyor ...ihtiyatlı davranmak lazım, Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...Ramazan'dan önce bir gün oruç tutun deseydi belki bu kadar... ...bunu uygulamaya hırslı olmazdı, azimli olmazdı. Öyle değil mi? Ama... ...aleyhisselatu vesselam nehyedince, yasaklayınca şeytan... ...bir taraftan güzel göstermeyi ne yapıyor? Başara biliyor. Eğer 15'inden önce oruç tutmadıysanız kalkayım da 15'inden sonra artık yaklaştıramadan deyip oruç tutmanız da doğru değil arkadaşlar. Mekruh. Az önceki Ebu Davud'daki gelen rivayetten dolayı. Anladık mı? Onun için bir an önce ne yapalım? Ee, paçaları sıvayalım diyor Araplar. Kolları sıvayalım. Yani amele koyulalım salem alel. Koyalım. Tabi karşınıza şöyle bir rivayet çıkabilir. İbn Mace'de bu rivayet. Diyor ki rivayette <gülüyor> "İza leyleten nisfi min şabanen fa kumû leylaha ve Hocam tamam anlattın faziletinden bahsettin ama bak İbn Mace Kutubus sit'te. Oradaki bir rivayette şöyle deniyor. Şaban'ın 15'i geldiğinde gecesini ne yapın? Kıyamda geçirin. Gece namaz kılın. Gündüzünü de oruçlu geçirin. Bu rivayeti ne yapacağız? Sahih mi? Zayıf mı? Bu rivayet zayıf bir rivayet. Sahih bir rivayet değil. Yani kendisiyle amel edilebilecek mertebeye ne yapmamış bir hadis? Yükselmemiş bir hadis. Hadis ilmiyle uğraşanlar daha da derinleşebilirler. İçindeki ravilerden dolayı Senedindeki sıkıntılardan, problemlerden dolayı bu hadis sahih değil, la yazbud. Kimse bu hadisi alarak ne yapamaz? Bu geceye bir ibadet tahsis edemez. Evet. Ee, Şaban ayıla şu an için söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Subhanak ve bihamdik la ilaha